وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَلَا رَحْمَٰنٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَهُوَ زَانٌ فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفس طرفة عين وأسلح لشأن كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا اوض بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن الدين وغلبة الرجال اللهم انت عدودي وانت نصيري بك اجول وبك اسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم بما شئت اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نعوذ بك من الارباع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, basireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri hepimize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyaser eylesin. Allah Şan hakkı hak olarak tanıtırıp, hakka tabi olmayı batılı batılı olarak tanıtırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyaser eylesin. Evet, bugün <gülüyor> okuyacağımız Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara suresinin 187. ayetinden 190. ayete kadar dört tane ayeti okuyacağız inşallah bir sayfa. Ondan sonra e, kelime manası, toplu manası ile beraber ve nuzul sebepleri ile beraber işleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى النِّسَائِكُمْ إِلَى النِّسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ علم الله أنكم كنتم تخطئون أنفسكم فتاب عليكم وعفا أنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم إلى الليل ولا تباشرهم وانتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تَأْكُلُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت للناس والحج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 SADAKALLAHU'L Azim, VE BELLEĞUNA RESULUHUN NEBİYÜL KERİM Evet Bakara suresinin 187. ayeti ile 190. ayete kadar işleyeceğiz inşallah. O hille helal kılındı kime? Lekum size. Ne helal kılındı Leyle'te gecesi hangi gece sıyamey oruç gecesi. Ne helal kılındı rafetu yaklaşmak, ailesiyle beraber bulunmak. Kime ila kadınlarınıza. Hunne o kadınlar onlar libasun örtüdür kimin için lekum sizin için. Sizin için örtüdür. O entum sizde libasun örtüsünüz kimin için? Lehunne onlar için. O kadınlar için. Alime biliyordu, kim biliyordu? Allahu Allah neyi biliyordu? Ennekum gerçekten kuntum olduğunuzu biliyordu. Ne ne olduğunuzu tahta'nune ihanet etmekte olduğunuzu biliyordu. Kime? Enfusekum nefislerinize Nefislerinize ihanet edeceğini Biliyordu Fetabe aleykum Ardından tevbenizi kabul etti Ve afa Ve sizi affetti. Ankum sizi Felane artık Başiruhunne Onlara yaklaşın Ve betegu dileyyin Ma katebe yazdığını Kimin Allah'u Allah'ın Lekum sizin için Vakulu yiyin ve için'' ''Ne zamana kadar?'' ''Hatta yetebeyene'' ''Ayırt edilinceye kadar'' ''Neyi?'' ''Neyi ayırt edilinceye kadar'' ''Lekum sizce'' ''Neyi?'' ''El haytu'' iplik. ''İplik'' ''Ayırt edilinceye kadar'' ''Hangi iplik?'' ''Haytul ebiyedu'' ''Beyaz iplik'' ''Hangi iplikten ayırt edilinceye kadar'' minel Hayti iplinden hangi iplik? esvad siyah iplikten beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yeyin için ne zamana kadar? minel fecri, fecrin doğuşuna kadar yani imsak vaktine kadar ثم sonra da etimmu tamamlayın neyi tamamlayın? sıyame orucu ne zamana kadar? İlerleyli Geceye kadar Sabahtan başlayın Yani fecir vaktinde, imsak vaktinde başlayın Akşam ezan okununcaya kadar Gece Akşam ezanıdır yani <gülüyor> Onlara yaklaşmayın <gülüyor> Ne zaman? Akifune <gülüyor> itikafta bulunduğunuzda İtikafta Bulunduğunuzda Ailelerinize yaklaşmayın Nerede? fil mesacit mescitlerde. Tilke işte bunlar hududu sınırlarıdır kimin Allah'a Allah'ın Allah'ın Allah Allah sınırları. Fela la o halde o sınırlara onlara yaklaşmayın. Kezalike işte böyle yubeyynu iyice açıklıyor kim Allahu Allah neyi açıklıyor ayatihi ayetlerini kimin için lin insanlar için. Neden? لَاَلَّهُمْ Umulur ki يَتَّقُونَ Sakınırlar. Takva sahibi olurlar. Yani toparlayacak olursak Oruç gecesi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri 187. Bakara Suresinin ayeti kerimesinde Oruç gecesi kadınların, kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Yani ondan önce helal değildi. Onlar niçin? Onlar sizin için örtüdür Siz de onlar için örtüsünüz Yani siz onlarla örtünüyorsunuz Onlar da sizinle örtünüyorlar Karı koca bu kadar yakındır yani Örtüyle efendim Şey mesafesi kadar yani Bir, bir örtünün ne kadar mesafesi bedene yakınsa Aile karı koca o kadar birbirine yakındır Allah nefsinize gerçekten ihanet etmekte olduğunuzu biliyordu. Yani biliyordu ki eğer gerçekten o efendim oruç gecesi mesela hanımlarınıza helal yolla yaklaşmasanız harama gireceksiniz. ihanette bulunacaksınız ardından tövbenizi kabul etti ve sizi affetti. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığını dileyin. Fecrin beyaz ipliği Siyah ipliğinden sizce Ayırt edilinceye kadar yiyin İçin sonra da geceye kadar Orucu tamamlayın <gülüyor> Mescitlerde itikafta Bulunduğunuzda onlara Yaklaşmayın İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır Onlara yaklaşmayın Allah insanlar için ayetlerini işte böylece iyice açıklıyor Umurur ki sakınırlar Yani Oruç gecesi, oruç gecenin tamamı mesela başlangıcından sonuna kadar helaldir. Mesela ailenin, karı kocanın bir arada beraber bulunması yalnız mescitlerde itikafa girdikleri zaman değil. Bu haramdır. Yani o itikafın amacı mescide kapanıp Allah'ın zikrini yapmak, Kur'an okumak, Allah'a tövbe istiğfar etmek... Hayırlı dileklerde, hayırlı işlerde bulunup efendim Ramazan'ın son 10 günüdür. Bu son 10 gün içerisinde <gülüyor> ileride zaten itikafra ilgili meselelerimiz geldiğinde bu konu daha biraz açılacak. En azından burada ayet-i bu konuyu duymuş olduk. İbn Abbas, Abbas'tan gelen rivayete göre oruç ilk farz kılındığı sırada Yatsın namazından sonra yemek içmek ve kadınlara yaklaşmak bir sonraki günün iftar vaktine kadar yasak idi. Oluşun ilk mesela efendim farz kılındığı zamanlarda Sade yatsı namazından sonraya kadar yemek içmek ve kadınlara yaklaşmak efendim serbestti. Bir sonraki günün iftar vaktine kadar da yasak idi. Ancak içlerinde Hazreti Ömer ve Kab İbn Malik'in de bulunduğu bazı sahabiler bu yasağı ihlal ettiler de Allahu Teala oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal edildi edildi ayet-i kerimesini indirdi. Yani burada baktı ki artık insanlar nefislerine zulmediyorlar efendim Allah'ın yasak ettiğini çiğniyorlar. Cenab-ı Hak efendim o çiğnemeyi o ihlali gördüğü için bildiği için onları da affetti ve dolayısıyla efendim onlara onu helal kıldı. Evet. <gülüyor> 188. ayete geldik. Vela te ekelü yemeyin, ne yemeyin? Emalakum mallarınız. Nerede yemeyin, beynekom aranızda? Ne ile yemeyin? Bilbatili, batılı yollarla, sebeplerle, haram yollarla. Vatudulu <gülüyor> bia aktarmayın o paraları kime? İla el hükkami, hakimlere. Bugün, bugün paralarla adalata ayakta duruyor. وَتُدُلُّوا بِيهَا aktarmayın kime ilel hükkâmi hakimlere لِتَأْكُلُوا yemek için ferikan bir kısmını min emvali mallarından nasi insanların bil ismi günah ile ve entum te'alemûn bildiğiniz halde. Yani Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin ve bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını günah ile yemek için hakimlere aktarmayın. Hazreti Ali radiyallahu teala an hazretlerine birisi gitti, oturdu Hazreti Ali kalktı, ona ikramını yaptı. İkramın ardında dedi ki ya Ali benim böyle böyle bir efendim davam var hemen dedi kalk git. Bakın biz olsak der ki Allah, Allah adama baksana adam evinden kovuyor. Hemen kalk git dedi. Niye? Çünkü sen bana anlattığın davanın karşısında senin davacı olduğun kişi yok. Beraber gelin. Allah Resulü böyle yapardı. Bu ayeti kerime İmrul Gays İbni Ab Abis el-Kindi Kindeden efendimize gelen heyet içinde in, iniş Kindeden heyet içinde inmiş Kindeden olup da irtidat etmeyenlerden imiş. Ve Abdan İbnül Eşva el-Hadrami hakkında nazil oldu. Bir arazi konusunda anlaşmazlığa düşüp Abdan şikayetçi İmru'l-Kays davalı olarak Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakemliğine başvurdular. Hadrami ey Allah'ın elçisi bu adam babamdan bana intikal eden bir arazime el koydu. Dedi ki kendi orası benim elimdeki arazimdir. Ben orayı ekip biçiyorum. Onun hiçbir hakkı yoktur dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hadramiye bu arazinin sana ait olduğuna dair ya bir delil getirirsin ya da hasmına yemin teklif edeceğim buyurur. ''Hadramin, ey Allah'ın elçisi yalan yere yemin eder ve arazimi elimden alır gider deyince Efendimiz önce madem delilin yok senin için onun yemininden başka yol yok buyurdu. Sonra da her kim kar, mümin kardeşinin malından bir kısmını bir kısmının üzerine oturmak için yalan yere yemin ederse Allah'a, Allah ona öfkeli halde kavuşur. Allah'a kavuştuğu zaman Allah ona öfkeli halde kavuşur buyurdu. İmrul Kays, ey Allah'ın elçisi hak kendinin olduğunu bile bile hakkının karşısındakine bırakana ne var diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet buyurdular da İbnul, İmrul Kays seni şahit tutuyorum ki ben o araziyi ona bıraktım diyerek davadan vazgeçti. Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Yes eluneke sana sorarlar neden anil <gülüyor> ehille hilallerden aylardan kul hiye o o mevakitu o bilin belirlenmiş vakitlerdir kimin için linnası insanlar için o insanlar için belirlenmiş vakitlerdir hang niçin için vel hacci ve hac velese deildil er <gülüyor> birru yani hac ayları için insanlar için belirlenmiş vakit ölçüleridir ve leysu değildir el birru iyilik. Neden? Bi ente etu gelmeniz. Nerede gelmeniz? buyute evlere. Evlerinin neresinden gelmeniz iyilik değildir? Min zuhuriha. Arkalarında. Bazen cahiliye döneminde insanlar kapıda girmeleri gerekirken evlerinin arka tarafından girerlerdi. Cenab-ı Hak Cellevalli Hazretleri bu ayeti işte efendim sizin evlerinizin arkasında Evlere girmeniz iyilik değildir. Velakin fakat elbirru iyilik men o kişinin ki takva takvasıdır. O kişinin takvasıdır. Ve etu, o zaman girin nereye? El evlere girin ne tarafta min ebva biha o evlerinin kapılarının tarafından. Kapılardan girin. Vet bu sakının Allah'a Allah'tan la allekum tuflihun ki kurtuluşa eresiniz. Sana hilallerden sorarlar, de ki o insanlar ve hac için belirlenmiş vakitlerdir. Evlere arkalarından gelmeniz iyilik değildir, fakat iyilik kişinin takvasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan sakının, ki kurtuluşa eresiniz. Cahiliye devrinde birisi bir işe niyet edip de giriş işe giriştiğinde, giriş Dinde isteyene ve başarıya ulaşmasında bir zorlukla karşılaşırsa evine kapısından girmez. Arkadan girer tam bir sene bu halde kalırdı. Bir sene böyle yapmaya devam ederdi. Bu davranış karşılaştığı zorluğun kaldırılmasından bir uğur olarak kabul edilirdi. İşte bu adeti kaldırmak üzere bu ayeti kerime nazil olmuştur. وَقَاتِلُوا savaşın kiminle nerede fi sebilî yolunda kimin yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda الذين يُقَاتِلُونَكُم sizinle savaşanlarla وَلَا تَعْتَدُوا aşırı da gitmeyin inne şüphesiz ki Allah'a Allah la Allah, yuhibbu sevmez kimi el mu'tedin aşırı gidenleri yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu, sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı da gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Mekke-i Mükerreme'de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e savaş emredilmesi bir tarafta, Fusilet 34, Maide 13, Müzemmil 10, Gaşiye 22 ve benzeri ayetlerle savaş ona yasaklanmıştı. Ama Medine'ye i Münevvere'ye hicret edince bir su iç uykun kaçsın. Savaşmakla emrolundu. Allah yolunda sizinle savaşanlarla siz de savaşın ancak ileri gitmeyin. ayet kelimesi Kerimesi nazil oldu. Evet, Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimizde Bakara Suresi'nin 191. ayetinde başlayacağız. Ve nezin kaçıncı ayete kadar 196. ayete kadar devam edeceğiz inşallah ömrümüz varsa. Eğer yoksa inşallah Rabbimiz bu niyetimiz üzerine efendim kabirde onu bize tamamlatırsa. Edepü lisan'da sır tutmakta kalmıştık. Hadis sayfa 166 Hadis 284 Cabir bin Abdullah radiyallahu taala anhudan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kişi bir şey söylerken etrafına bakınırsa onun söylediği bir emanettir. Adam şimdi mesela diyelim ki birisine bir şey anlatmaya çalışıyor. Anlatırken de şöyle bir bakıyor sağa sola. Acaba beni kimse gördü mü? Acaba kimse duydu mu gibi Bu haldeki bir durum Kişi o karşısındaki muhatabına konuştuğu her sözü emanet kalır 285. hadiste El Hasan El Basri radıyallahu anh dedi ki Kardeşinin sırrını söylemek hainliktendir Kardeşinin sırrını söylemek hainliktendir 286. ayet Amr bin el-As'tan radiyallahu teala an Kimin yanında sırrımı söylesem o da o sırrı ifşa eder. Ve sırrım bana geri dönerdi. Ben de emanetimin başkalarına geçmesinde sıkıntı duyar. <gülüyor> ya evet az konuşmak ve dili korumak bir dahaki dersi bakalım. Bu ders uzun sürüyor mu? Biraz uzun sürer. Evet. Bu dersi de burada kısa olarak keselim inşallah. İkinci gelecek dersimizde az konuşmak ve dili korumak. 287. ayet-i kerimede şey, hadis-i şerifte başlayacak. Ebi Bekr e radiyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biriniz Ramazan'ın tamamını oruçla ve kıyamla kıyam yani namazla geçirdim demesin. Ravi der ki kişinin gaflet ve uyku hali dışında şuurlu olarak <gülüyor> kendini temize çekmesinden daha çirkin bir şey bilmiyorum. Ya Az konuşmak, kendini fazla övmemek. Ya ya ya dili korumak evet orada kalıyoruz inşallah bir dahaki dersimizden akaidte şiirle ilgili bir kalbiyle cihadı okuyacağız cihadın en zayıfı kalp ile yapılandır Muhammed Şamil bir şey iç uyku kaçsın ne okudum yavrum en son hadi cihadın en zayıfi kalp ile yapılandır Cihadsız bir kalp yalanlara kapılandır. Kafir münafıklara buz et, sözleri hep yalandır. Kalbinde nifak olan onların sözüne kanandır. Kafirlerin küfrünü hiçbir zaman hoş görme. Tatlı ballı diller sözlerine hiçbir zaman kulak verme. Sözleri tatlı, özleri acı. Sakın onlara gönül verme Kalbin Rabbinle meşgul olsun Sen onu aktar dile Allah için buğz eden Kalpleri Allah korur Kafirlere boyun eğme Daima onurludur Elinle yapmadığını Kalbinle yap ne olur Ehli küfrün küfrüne Sevinme ne olur Sevgili peygamberimiz Kalp, kalp için ne buyurdu Kötü olan kalpleri o hep bize duyurdu. İyi olan kalpleri hep övdü durdu. Kötü kalpli insanlar iyilere karşı kudurdu. Dilindekini kalbine aktar Rabbini zikreyle. Dilin kalbine tercüman olsun hakkı fikreyle. Kalbini cihada hazırla şehadeti tefekkür eyle. Kalbin hakta sabit kalsın kötü sözlerden dilini zapt eyle. Kalbinde ehli küfürle olmasın beraber. Kalbin ehli küfürle olmasın beraber. Kalbin ehli hakla olsun şefaat eder peygamber. Gözetim altındasın her an yanında bulunur melekler. Hakkın görevlileridir yaptıklarını kaydeder. Amellerin en, en makbulu kalb ile yapılandır. Kalp ile olan bir niyet kabule şayandır, bunu anlamayan cahiller onu hiçe sayandır, Allah için yapılan şey kabuldur, diğerleri yalandır. Kalp ile tefekkür et güzel şeyleri düşün, başkasının kusurunu arama kendi kusurunu düşün, fani dünyadan sonra gideceğin ahireti düşün, geniş dünya sahasının yerine kapkaranlık kabri düşün. Kalp bir et parçasıdır deyip geçme. Kalp düzelirse bütün vücut düzelir bil öyle. Kalp ve dilinle hakkı söyle zikreyle. Demek ki ne yapayım böyle gelmiş gider böyle. Evet. Evet efendim. Akaidte de şunu okuyoruz. Kalmış olduğumuz yerden... İşin başında Allah Celle Celaluhu ve Resulü'nün davetine uyanlar çok azdı. Fakat tedricen sayılar artıyordu. Tek, tek tek grup grup insanlar resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve selleme tabi oluyorlardı. Büyük bir iman ve şuur ile birleşiyor bir cemaat olmayı yönetiyorlardı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam hem onları fikren yetiştiriyor hem de bu yeni cemaati organize ediyordu. Onların ameli ve hareketleri sayesinde ihlas ve samimiyetlerinin bereketiyle iman nuru etrafa yayılıyordu. O nuru söndürmek veya yayılmasını önlemek isteyenler bütün şiddet ve tecavüzlerine rağmen iman edenlerin sayısı günden güne artıyordu. Bugün de öyle değil mi? Ne kadar şiddet olursa, ne kadar dinin önüne bir engel konulursa Allah o dine taraftar o kadar insanlar çıkartıyor ki gün geçtikçe parlıyor rahman hep parlayacak evet iman edenlerin bir çoğu işlerinden makamlarından mal ve mülklerinden oluyor bazıları evinden yuvasından uz uzak düşüyordu bir kısmı eşinden dostundan yuvasından ayrı düşün düşünüyor nice kişileri dövüşüyor Yakılıyor, yakılıyor, çeşitli işkencelere maruz kalıyor, kızgın kumlar üzerinde sürükleniyor, kızgın demir ile dağlanıyor, gözlerine büyük taşlar konulmak suretiyle yakılıyorlardı. Çokları küfür ve hakaretlere maruz kalıyor, sokaklarda taşlanılıyor, doğuluyor, soğuluyordu, nicelerinin gözleri mil ile oyurmak suretiyle kör edilmiş büyük taşlar konulmak suretiyle yakılıyordu. Çokları küfür ve hakaretlere maruz kalıyor, sokaklarda taşlanıyordu. Çokları bu davada vazgeçmek için kendilerine kadın, mal, veritme teklif ediliyordu. Bütün bunlara rağmen hak ve hakikatten ayrılmıyorlardı. Yeni bütün bunlar bunlar hep hazmediliyordu, hazmedilmesi de gerekiyordu. Çünkü İslami hareket tazikler ...baskı ve sıkıntılar karşısında ancak azami sabır, itidal ve mukavemet sayesiyle ilerleyebilirdi. Keza yeni dikilmekte olan İslam idealinin fidanı da ancak bu nevi hasletler ile meyvesini verebilirdi. Esasen bu musibetlere ve zorlukların bir tek sebebi vardı o da şuydu. Bu zayıf, iradeli, ahlaksız ve düşük insanlar... O ülvi davete icabet etmek kudretini kudretini kendilerinden görmüyor, sarsılmaz iradeli, imanlı hak ve hakikatten ayrılmayanların safına girmi giremiyorlardı. Diğer tarafta bu direnme ve deneme neticesinde insanlık fezasına, fezasında en parlak yıldızlar gibi parlayan ve insan neslinin zübde ve güzideleri olan bütün insanlar o davetin verdiği saadeti anlayarak, birer parlak elmas gibi ebede kadar insanlığı gözü önünde numune olarak kalacaklardı. Dürüst, sadık, muhlis, azim ve irade sahibi, hak ve hakikat yolcuları olan insanların bu deneme imtihanlar neticesinde saf altın gibi ayrılmaları idi. Hem öyle insanlar ki o davete icabet ettikleri an, bu işkence ve zorluklara tahammül etmeyi göze almaları gerekiyordu. Doğrusu insafsız, zalim ve cebbar düşmanların işkencesine bu şekilde fedakarane ve can pahasına dayanmak gerçekten kolay bir iş değildir. Bütün bunlardan başka şu hususu da gözler önünde arz etmek lazımdır. Allah Celle Celaluhu bakalım saat durumumuz nedir? Evet. Allah Celle Celaluhu ve Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiklerine inanan bu şahslar, şahsi maksat ve gayelerini ve nefsani arzularını veyahut ailevi ırkı ve kavmi çıkarlarını temin etmek için başlarına gelen musibetlere, eza ve işkencelere, tümü, işkencelerin tümü, tümüne mukavemet ve tahammül ediyor değillerdi. Bilakis Allah Celle Celaluhun yolunda ve onun hesabına bu eziyet ve envai türlü rezaletlere boyun eğdiler. Yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluh için bu fedakarlığa katlandılar. O mübarek ve mukaddes yolda olmakla düşük zihniyetli sapık insanların hücumlarına hedef oluyorlardı. Bu onların imanlarının kuvvetlenmesine ve yalnız Celle, Allah Celle Celal için fedakârlık vesile e, kuvvetlenmesine vesile oldu dünyanın şiddetle muhtaç olduğu, yüce makama hasrederek o muktedir varlığını buldu. Onların bu sıkıntılarını, sıkıntılara müptela olanlara temiz ve yüksek İslam ahlakıyla kazandırdı onları. Yüksek bir tefekkür ve aksiyonun kabiliyetini, sağlam bir inanç ve itikadı kazandırdı. Allah Celle Celaluhun aşkı onların zihinlerinde ve şuurlarında yerleşti. Gönülleri ve ruhları İslam'ın fikir, irfan, marifet kaynağı ile dolup taştı. Bu sisteme olan iman ve inançları kan ve kemiklere bile nüfuz etmişti. Ya nihayetinde Hazreti Habab bin Reccadiyullah Teala an Hazretlerini yakaladılar. o bir kafirin kölesiydi. O kafiri, o kafir onu Müslüman olduğunu duyunca her gün sırtının altına ateş kozu koyardı, ateş koru koyardı. O sırtındaki akan efendim yağlar bu ateşi söndürürdü. Belli bir müddet sonra efendim, ta Hazreti Ömer adi Allah Hazretleri zamanına kadar yaşadı. Hazreti Ömer Radiyallahu an Hazretlerin bir gün sırtı eskaza açılırken efendim o yara izlerinin derinliğine şaşıp dondu. Dedi ki ya Habbab bu sebep bu sırtındaki efendim izler neyin nesidir? Ya Ömer biz İslam'ın ilk yılında Müslüman olduğumuzda böyle işkencelere maruz kalıyorduk ve benim sırtımın altına ateş koyarlardı. at Sırtında akan yağlar o ateşi söndürürdü. Ondan sonra tabi o haliyle kalktı Allah Resulüne gitti. Dedi ki ya Resulullah baktı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde oturmuş gölgeleniyordu. Onun o gölgelendiğini görünce dedi ki ey Allah'ın Resulü ne olur ya bize dua et Allah nusret ve zafer verirsin o kafirlerden kurtulalım. Yahut da bedua et Allah onların kökünü yok etsin efendim onlardan kurtulmuş olalım Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun efendim bu sözünü duyunca verdiği cevap şuydu ya Habbab çok acele ediyorsunuz sizden önceki ümmetler öyle bir bela ve musibetlerle karşılaşmışlardı ki kimi yarıya kadar toprak kazıp toprağa gömerler ellerine demir destereler arıp onları biçerlerdi Kimileri çırıl çıplak soyar Demir taraklarla Onların etlerini tararlardı Kimilerini Atların kuyruğuna bağlayıp Atları dört nala vurup O ağaca o dağa O taşa o yola o çamura Vura vura ruhlarını öyle Allah'a teslim ediyorlardı Bunların suçları Allah'a iman Etmeleri ve Resullerinin Davetlerine iman etmeleri idi Hazreti Habab Diyor Eyvah diyor. Keşke yer yarılsa da ben efendim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duymamış olaydım. Ama siz acele ediyorsunuz yahbab. Bir gün öyle bir gün gelecektir ki diyor Allahu Teala dinini tamamlayacak. İnsanlar Hadramut'tan Sanaya kadar hiçbir şekilde insanlardan korkmadan sadece Allah'tan korkarak Hadramut'tan Sanaya kadar tek başına gideceklerdir. Hadramut ile Sana o Suudi Arabistan'da bir yerdir. Aşağı yukarı belki mesafesi binlerce kilometre mesafesinde olan yer. O tür yeri kastediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İslam davetçisinin, İslam'a davet eden ve İslam'a iman eden insanların efendim, durumları bundan ibaretti efendiler. Evet Rabbim Celle ve Ala Hazretleri onların yaşadığı İslam'ı bize de inşallah yaşamayı nasip ve miyesser eylesin. Şimdi kalmış olduğumuz fıkıhta 4'te kalmıştık. Efendim ağız dolusu kusmak. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam e, Biz şimdi abdesti bozan şeylerin maddesindeydik. Dördüncüsünü okuyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kusmak abdesti bozar buyurmuştur. Ağız dolusu yiyecek, su, pıhtılaşmış kan veya safra gibi şeyleri çıkarmak abdesti bozar. Balgam ise nerede gelirse gelsin tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Demek ki kusmak ağız dolusu abdesti bozar ama balgam ise bozmaz. Tükürük hükmündedir. Maliki ve Şafiilere göre ise Kusmakla abdest bozulmaz. İki mezhepte kusmayı abdestin efendim bozan şeylerde saymamışlar. Malikiler ve şafiiler az dolusu da olsa. Beş, aklın idrak gücünü gideren durumlar. Abdesti bozar. Aklın idrak gücünü gideren durumlar. Mesela uyumak gibi, bayılmak gibi, akıl hastası olmak gibi, sarhoşluk veya sara nöbeti bunlar arasında sayılabilir. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak yahut ayaklarını oturarak yerin altından bir tarafa uzatarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir halde uyumak abdesti bozar. Yine herhangi bir şeye yaslanıp yaslandığı bu şey çekildiği takdirde düşecek olursa ve kalçaları yerde değil de yerde değilse abdest bozulur. Çünkü gevşeme hali bu şekildeki bir yaslanma ile son noktasına ulaşmış olur, bulunur. Şafilere göre ise bu son durumlar durumda kalçalar yere iyice oturmuş ise abdest bozulmaz. Yani oturduğu takdirde her iki kalça yere yapışmışsa, o arada uyuklanmışsa o uyuklama abdesti bozmaz. Ama kalçanın bir tarafı yerden kesilmişse o abdestin bozulmasına sebeptir. Evet, çünkü böyle bir durumda herhangi bir şeyin çıkmayacağından, emin olunur. Yani o mesela kalçalar yere yapışık olduğu takdirde herhangi bir şey çıkmayacağı o şeyle ancak emin olunabilir. Uyku ile birlikte his kaybolur. Değil mi? İnsan mesela uyku uyuduğu zaman hisler tamamen kaybolur. Yani ne yaptığının farkında olmaz. Bu durumda kalçalar boşlukta kalırsa gevşeme hali sebebiyle yellenme meydana gelebilir. Burada abdestin asıl bozulma sebebi işte bu yellenme halidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Göz makatın bağıdır. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülmüş olur. Bu duruma göre namazda Kıyam, ruku ve secdede iken Yahut namaz dışında da, Dışında bu durumlarda Olup uyumakla abdest bozulmaz Diyelim Rukudadır, secdededir Böylesi bir durum abdesti bozmaz Yani uyuklanmışsa bile Altı, fahiş mübaşşarat Hanefilere göre Bakın geçen e, Mesela biz Metinde, geçen derste okuduğumuzda Efendim ee, engelsiz kadın ve erkeğin mesela birbirlerini elleri dokunmalarıyla abdest bozulur demiştik. Burada da fahiş mübaşşeret. Yani fahiş efendim yani kadın erkeğin mesela işte efendim e, yani cinsel ilişkiye götürecek duruma e, getirecek mesela efendim dokunmalar. Hanefilere göre erkekle kadının engelsiz veya çok ince bir engel ile karınlarını ve cinsel organlarını birbirine dokundurmaları abdestlerini bozar. Burada mezinin çıkması da şart değildir. İmam Muhammed'e göre ise bu durumda bir ıslaklık bir mezi görülmedikçe abdest bozulmuş olmaz. Kadına mücerret olarak dokunmanın abdesti bozmadığı şu delillere dayanır. Mücerret olarak yani diyelim ki eskaza kadınla erkek birbirlerine eli dokunmuşsa yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de yahut da kadınlara dokunmuşsanız buyurulur. Ayetindeki dokunma lems İbn Abbas'a göre cinsel temasta bulunmak demektir. Bu mecaz anlamındadır diyor. Şafiiler ise bunun gerçek anlamını esas alarak yani mecazı değil de gerçek manası madem dokunma ise dokunma efendim cinsel temas demektir. Lems'in el ile yoklamak veya tenleri birbirine değmesi veya elle dokunmak anlamlarına geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden şafiilere göre erkeğin nesep süt veya sıhri, gibi hısım, hısım, sıhri, gibi, hısım, sıhri hısım, hısım gibi mahremleri dışında kalan yabancı bir kadına aralarında herhangi bir engel bulunmaksızın dokunması her ikisinin de abdestini bozar. Ancak kadının saçları, dişleri ve tırnakları bunların üstesnadır. Yani diyelim ki el değdi, dişe değdi, el değdi, tırnağa değdi, el değdi, saça değdi. Bu haller abdesti bozmaz. Ten değildir yani. Malikiler ve Hanbeliler ise kadının tenine dokunmayı lezzet ve şehvet duyma ile sınırlandırmışlardır. Yani eğer bir erkek kadına gerek hanımına gerek dışarıdaki kendisine nikah düşen bir herhangi bir kadına Eli dokunduğu takdirde kendisine lezzet ve şehvet duyma hissi meydana getirirse bunların efendim hanbeliler ve malikiler de abdesti bozmayı buna sınırlandırmışlardır. Hanefiler de ise bu konuda şu hadislere dayanırlar. Hz. Ayşe radiyallahu an, anha şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam hanımlarından birisini öper sonra da abdest almaksızın namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben önünde boylu boyunca yatmış olduğum halde namaz kılardı. Vitir kılmak isteyince ayağıyla bana dokunurdu. Muhammed Şamil not alıyor musun? Hazreti Ayşe'nin naklettiği bu hadislere kadına dokunmanın abdesti bozmadığına delil vardır. 7. Namazda kahkahayla gülmek Kahkaha kişinin yakınından Bulunanlar tarafında duyulacak Şekilde gülmesidir Mesela gülümseme Bozmaz ama Kahkaha mesela işte Güldüğü an yanındaki mesela Duran kişinin duyduğu anda bozar Delil şu hadistir Sizden biriniz namazdayken Kahkaha ile gülerse Abdesti ve namazı birlikte iade etsin Yani hem abdesti gider hem namazı gider bunun namazı bozması, namaz kılana bir ceza olması ve tekrarını önlemek içindir. Namazın dışında kahkahayla gülmek de abdesti bozmaz. Yani bu niçin namazda? Yani o namazda namaz kılan kişinin böylesi bir cezaya tabi tutulması halinde bir tekrarı daha olmasın. Namaz dışında kahkahayla gülmek de abdesti bozmaz. Erkek ve kadının cinsel organları içine konulacak bez veya pamuğun dış kısmına Sidik ıslaklığının ulaşması Yahut bunlar çıkarıldığında iç kısmının ıslak olması Abdesti bozar. Bu da kadınlık Halleriyle ilgili bir meseledir Dokuz Cinsel temasta bulunmak Bu da abdesti bozar. On Mesler üzerine meslehten itibaren Mukim için bir günün Yolcu için üç günün Geçmiş olması ve bunların Belirtilen sürelerin içinde ayaktan Çıkarılması. Mesela diyelim ki Mukim bir gün içerisinde mukim yani sefere çıkmamış kendi evinde barkında olan kişi efendim e, bu yolcu ise efendim e, mukimin müddeti bir gün bir gecedir yolcunun müddesi üç gün üç gecedir yani mukim ayakta iki mesela ayet mesela abdestli bir şekilde giydiği zaman bir gün bir gece o mesle, mesler üzerine mes yapmak da serbesttir. Yolcu da üç gün üç gece. Bunların mesela efendim diyelim ki ayakta çıkarılmasıyla birlikte o mesleri çıkardığı an abdeste bozulur. İster efendim mukim olsun ister yolcu olsun. On bir, özürlü olan kimsenin aldığı abdest, abdesten namaz vaktinin çıkması. Yani burada da özürlü bir kimse ne yapması gerekiyor? özürlü olduğundan ötürü namaz vaktinden abdestini alıp namaza durması gerekiyor. Eğer namaz vaktinin vaktini, çık, vakti çıkmışsa o kişinin abdesti bozulur. 12. Teğemim yapmış olan kimsenin suya ulaşması. Mesela bir kişi teğemim yapıyor. Efendim, tem, bu e, teğemimden sonra suyu bu, buluyor. Efendim, o kişinin de abdesti ne olmuş oluyor? Bozulmuş oluyor. Bu son 3 madde ayrıca kendi konuları içerisinde incelenecektir. Zaten bu ileride Allah nasip ederse teyemmüm efendim bu vaktin çıkışı işte efendim özür halleri bunlar mesela kendi konuları içerisinde gelecektir zaten. Abdestin bozulması ile ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak daha uygundur. Mesela Hanefi mezhebinde bulunan bir kimse kendi mezhebine kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezheplere göre bozan bir halde bulunursa ihtilaftan kaçınmak için abdest alması menduptur yani sevaptır. Özellikle imam olanların buna dikkat etmesi ihtiyaç gereğidir. Kaç kişi dikkat ediyor Allah bale ve kaç kişi biliyor acaba? Dikkatli bırak. Kaç kişi biliyor bunu? Evet. 13 kan görülmek sizin doğum yapmak. Hanefilerde sayı olan görüş İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşü olup şöyledir. Bu durumda kadın lahusa olmaz. Çünkü lahusalık kan ile alakalıdır. Yani eğer bir kadın kan mesela doğum yaparken kanama olmamışsa, kan çıkmamışsa bu durumda lahusa değil. Kanda e, alay, bu kan ile alakalıdır. Kan da görülmemiştir. Bu şekilde doğum yapan kadına ıslaklık olacağı için abdest alması gerekir. Diyor. Yani ıslandığı için dola, sadece abdest alması gerekir. İmam Ebu Hanife ise böyle bir kadına ihtiyaten gusur etmek düşer. İhtiyat olarak çünkü diğer mezheplerde de bu durumun mesela şeyi vardır. Çünkü ekseriye az ya da çok olsun kan olmadan doğum olmaz. Demektedir. Yani genel görüş böyledir. 14 deve etini yemek <gülüyor> ben bunu bir yerde söylemiştim Böyle uzun uzun sakallı arkadaşlar gelmişlerdi hepsi şaşıp donup kaldılar hocam dedi ya deve etini nasıl abdesti bozar işte dedim biz İslam'ın bütününü bilmiş olsak bozduğunu biliriz ama kendi bırak bütününü kendi mezhebimizi bile bilemiyoruz yalnızca hanbelilere göre deve eti yemek her durumda abdesti bozar Hambellilerin dışında kalan cumhur ise şöyle demektedir Deve eti yemekle abdest bozulmaz Yani üç mezhepte deve eti abdesti bozmaz Bir mezhepte deve eti abdesti bozar E şimdi diyelim ki böyle bir durum karşısında Böylesi bir zamanda ihtiyaten Efendim mendup olarak ne yapmak gerekir? Abdest almak daha evladır ihtiyaten yani Evet çünkü orada bir ihtilaf var 15. Cenazeyi yıkamak. Yani cenazeyi yıkan kişi de abdesti bozulur. Hanbelilerin çoğunluğuna göre ölüyü veya bir kısmını yıkamaktan dolayı abdest bozulur. Yıkanan cenazenin küçük ya da büyük, erkek ya da dişi, Müslüman ya da kafir olması hükmü değiştirmez. Yani bunlarda hangisi olursa olsun. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun. Kafir olsun, Müslüman olsun. Fakirlerin çoğunluğu ise ölüyü yıkamaktan dolayı abdest gerekmez demişlerdir. Sahi olan da budur. Yani burada da yine efendim ihtilaf vardır. Biz daha işin başında ne demiştik? Efendim abdesti bozan birçok hallerde bazı yerlerde mesela ittifak olmakla beraber bazı yerlerde de ihtilaf vardır. İşte bu ihtilafları okuyoruz. Evet. Abdeste şüphe. Mesela abdest var ama abdeste şüphe var. Maliki mezhebinde meşhur olan görüşe göre. burada meşhur dedi mi? Mesela diyelim ki şimdi bir kitabı mutala ediyoruz. Et, mutala ettiğimiz bir kitapta meşhur görüşe göre dediği zaman karşısında başka bir görüş daha var. Meşhur olmayan bir görüş de var. Yani meşhur dedi mi? Karşısında meşhur olmayan bir görüş var. <gülüyor> meşhur görüşe göre bir kimse abdestli olduğundan emin olur veya zannederse Sonra abdestinin bozulduğunda şüpheye düşerse abdest alması gerekir. Şayet abdestinin bozulduğunda emin olur ve abdestli olduğunda şüphe ederse yine abdest alması gerekir. Çünkü, çünkü zimmetten ancak yakinen kurtulmak mümkün olur. Yani o işin mükellefiyetinden ancak yakinen yani abdestliyip olduğunu yakinen bildiği zaman zanlı, şüpheyle ya abdestini yani yakinen biliyor abdestli ama bu yakinen bildiği için bu abdest e, şey bozulma durumu söz konusu değil. Malikilerin dışında kalan cumhur ise şu görüştedir. Abdest abdest şüpheyle bozulmaz. Yani şüphe ederse kim abdestli olduğundan emin olur da bozulduğunda şüphe ederse ve abdestinin olmadığından emin olur abdestli olduğundan şüphe ederse emin olduğu görüşü alır. Yani ben mesela abdestliyim görüşünde eminse abdestlidir. Abdestsizim görüşünden eminse abdestsizdir. Bu da birinci halde abdestli olduğu, ikincisi ise abdestsiz olduğu görüşüdür. Evet. 17. Guslu gerektiren şeyler. Yani guslu gerektiren şeylerden herhangi birisi meydana geldiği zaman efendim nedir? Bu da abdesti bozar. Saatimiz kaç? Burayı bitiriyoruz, bitireceğiz inşallah. Hanbeliler der ki ölüm dışında gusul almayı gerektiren her şey abdesti bozar. Ölüm dışında gusul almayı gerektiren her şey abdesti bozar. Çünkü ölüm guslu gerektirmekle birlikte abdest almayı gerekli kılmaz. Gusul gerektiren şeyler arasında erkek kadın ve organların birleşmesiyle iltikaül hitaneyn. Meninin intikali Aslen kafir veya mürted olan Kimsenin İslam'a girmesi Şayet mürted Tekrar İslam'a dönecek olursa Gusletmesi vacip olur Gusletmesi vacip olunca abdest almakta Vacip olur İrtidat ise abdest, İrtidat ile abdest bozulur Yani mürted olursa abdesti bozulur Zaten bütün amelleri de yok olur Çünkü irtidat bütün amelleri boşa çıkarır Abdest ve gusul Bu ameller arasındadır bu görüş malikilerin görüşüne uygundur ancak Hanefi ve Şafii'lere göre irtidad ile abdest bozulmaz. Bunun kaynağı İslam Fıkıhı Ansiklopedisi Cilt bir sayfa 189 ile 202. sayfeleri arasında geçmektedir. Burada kalıyoruz bir dahaki dersimiz inşallah abdesti bozmayan durumlarla ilgili olacaktır. Bu da bir dahaki dersimizde bunu devam etmiş olacağız. Bu arada efendim ilave yapacağımız, soru soracağımız bir şeyimiz varsa bunları soralım. Ondan sonra konumuza konumuzu bitirelim. Evet. Kafanıza takılan bir şey var mı baba? Muhammed Şamil bu e, mikrofonu enişteye götür. ayında e, oruçlar imsak vaktine şey imsak vaktine göre şey yapılıyor baba. Ayarlanıyor evet. ya. Evet. Yani o feci sadık mı oluyor? Evet. İlk birinci Şimdi mesela ayet-i kerimede de şey diyor. E, yani beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilme noktasından bahsediyor mesela. Evet. Yani burada hava olayından bahsediyor. Havan aydınlığa yakın olduğu bir dönem ki. Evet. Yani o zaman imsak vaktinin hani geçilmesi İmsak vaktinin tam ezan okunma döneminde bizde mesela, hava tamamen karanlık oluyor. Evet. O vakit biraz daha herhalde şeye doğru alınabilir mi o zaman? Ee, nasıl? Yani imsaktan sonra da normalde vakitin daha olması gerekmiyor mu bu durumda? Çünkü ims i̇msaktan sonra bunun ııı e Zaten e, şimdi bu vaktin e, bunun bir vakti vardır. E, zaten Araplar feci kazıbi hiç nazar almıyorlar, almıyorlar. dikkate alıyorlar, feci sadıkı dikkate alıyorlar. Onunla diyorlar ki, feci imsak vakti yani imsak vakti yani girdiği an efendimiz hem sabah namazına girmiş olur, artık yeme içme de ermiş olur. Yani bunun ikinci bir başka bir vakti yok. Bizden... O arada. Efendim 10-15 dakika bir efendim e, şey payı vardır yani mesela 10-15 dakika içerisinde belki işte saatlerin işte yörelere göre değişik noktası yani en fazla 20 ve 25 dakika yani 15 yani 15 ile 20-25 dakika arasında e, değişir bu saat bu ara arada yildir 7 yildi yirmedi onun sonrası yok evet ondan sonrası artık o şeyin dışına çıkmış olur. Yani o gece noktası sona ermiş olur, artık gündüze, gündüz noktasına gelmiş olur. Zaten sabah namazı vaktinin ilk vakti fecri fecrin başlangıcıdır. Evet. Son vakti ise güneş doğunacağı kadardır. Evet, bu, bu şimdi e, mesela beyaz iplikle siyah ipliğin arasındaki şey de havanın açık oluşunda mesela bu belirlenir. Mesela kapalı olan bir havada bu belirlenmez. Mesela hava bulutlu sen onu beyaz iplikle siyah iplik ile ayırt edemezsin. Ancak açık bir havada beyaz iplikle siyah iplik yani birbirinden ayırt edilinceye kadar o vakit, eğer o zamana kadar yilebilir yani. Gene bak o yani o da işte fecir, fezrin başlangıcı yilebildi yani. İmsakın başlangıcı yilebildi yani. Evet. Ne şey diyor adam? Bu itikaf konusunda da ee, mesela Mescitlerin dışında mesela kurslarda, işte ne bileyim, daha değişik yerlerde de itikafa girebiliyor muyuz? Yani onun mekan konusundaki belli bir şartı var mı? Hani normalde şu an mescitlerde oluyor da, evet. mesela bugün günümüzde Kur'an kurslarında işte ne bileyim. Şimdi mescit durumun hükmünde olan yerlerde ancak itikaf olabilir. Mescit hükmünü taşımayan yerlerde itikaf olmaz Mesela işte mesela adam diyelim ki ev, evimde ben evimde itikaf yaparım derse olmaz. Yani ancak mescit evini mescit hale getirmişse mescit nedir? Mesela herkese açık, herkesin girip çıktığı bir yerdir. O ki mesela girip çıktığı yeri herkese tahsis edilen bir yer ise orada itikafa girebilir. Ee, i̇badet heh, edilen ibadet mi? edilen bir yer olması lazım. Bir de bunun mesela itikafın şartı itikafa giren bir kişi cinsel temastan uzak durması lazım. Cinsel temas itikafı bozar. O itikafta olan kişi efendim zaruri ihtiyaç dışında mescidin dışına çıkması da helal olmaz. Zaruri ihtiyaç nedir? Efendim yemedir, içmedir, mesela gerektiğinde üstünü değiştirmedir. Bu bu kadar bir zaman içerisinde hemen mesela e, ihtiyacını karşılayıp tekrar gelir. Yani git, gez, toz, dön, dolaş yok yani bu zaruri ihtiyaçlar nedeniyle çıkabilir bunun dışında çıkamaz. Ta ki efendim e, bayramın e, arefe gecenin son sona erişine er, erişileceği saate kadar ondan sonrası serbest. Ramazan'ın son yapıyor son 10 gün. Şeyden mu? Ramazan başımızda Başında, yani başında gibi... değil. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde bu itikafı yapmıştır. E, efendim bundan sonrası da yapmamıştır. Şaban ayında yapmış diyenler de vardır. Bu bir görüş biraz zayıf olmakla beraber en sahih olanı da efendim şeyde Ramazan ayının işte son on gününde yaptığıdır. Biz de son on günü hani mesela şeyi siz Kadir Gecesi'ni son on günde arayın diyor ya tek gece tek. O yani o geceye belki denk gelir şeyle Cenab-ı Hakk'ın insanlara bir lütfudur ve bereketi oluşturur. Ve itikafında büyük bir efendim şeyleri vardır. Mükafatları, büyük sevapları vardır. Bu sebepten ötürü yani efendim e, aynı zamanda itikaf müekked bir sünnettir. Yani gayri müekked değildir. Evet. Evet başka soracağımız Hüseyin efendi bir şey soracak mısın? İlave edecek misiniz olacak? Peki. Muhammed Şamil bir şey okuyacak mı? Neden? Niye çalışmadın? <gülüyor> Bu da ödev yavrum ama. Peki, hadi bakayım. Safer abi Bi emreniz bir arzunuz bir ilaveniz pek. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedun ve ve Evet evet böyle işte böyle böyle. Evet